Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıklar Koruma Derneği'nin GEF-SGP Türkiye tarafından desteklenen Kazdağları Biyolojik Çeşitliği Koruma Hafızası projesinin ilk sunum çıktısı harita interaktif harita yayında. Haritaya kazdagim.com/interaktif-harita adresinden ulaşabilirsiniz. Bölgede gerçekleştirmek istenen madenlere, termik santrallere karşı uzun yıllardır mücadele eden yerel halk, sivil toplum kuruluşları ve aktivistlerin bu süreçte ekoloji hareketi içerisinde önemli birikmiş bir deneyimi var. Bu birikmiş deneyimin arşivlenmesinin ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesinin önemli olduğuna inanan Kaz Dağı Koruma Derneği, İnteraktif haritada Kaz Dağları ve Edremit Körfezi'nde biyolojik çeşitliliğin korunması için biyolojik çeşitlilik, biyolojik çeşitliliği tehdit eden projeler ve bu projelere karşı devam eden ekoloji mücadeleleri konusunda farkındalık oluşturmaya başlıyor. Harita ile bölgede yapılması planlanan veya planlanmakta olan ya da hali hazırda var olan enerji ve maden projelerine ve bu projelerin detaylarına biyolojik çeşitlilik alanlarına, ÇED raporlarına erişilebiliyor. Aynı zamanda bu projelere karşı ortaya çıkan toplumsal hareketlerde takip edilebiliyor. Ban Kim Moon Başkanlığındaki Güney Kore İklim Değişikliği ve Hava Kalitesi Ulusal Konseyi Devlet Başkanı Moon Jae-in'in hava kirliliğine karşı kısa vadeli önlem önerisini açıkladı. Ülke halkı için büyük bir şikayet kaynağı olan ve gittikçe artan hava kirliliğiyle mücadele için kurulan bir başkanlık danışma organı olan İklim Değişikliği ve Hava Kalitesi Ulusal Konseyi, aylardır yapılan toplantıları, kamuya açık tartışma süreci ve Enerji Bakanlığı ile yapılan görüşmelerden sonra Kore'nin 60 kömür enerji ünitesini etkileyecek önlemleri içeren nihai önerisini sundu. Buna göre geçici kapatma ile 3 ay süreyle asgari 9, azami 14 kömür santrali birimi ile Mart ayında asgari 22 birim ve azami 27 kömür santrali kapatılıyor. Önerinin hayata geçirilmesi halinde Güney Kore'nin 60'a yakın kömür santrali ünitesinin 3'te 1'i ile yaklaşık yarısı askıya alınacak. Geçici kısıtlamayla da geri kalan 33 ile 46 askıya alınmamış birimin üst sınırı üretim kapasitelerinin %80'ini aşamayacak. Teklif Mayıs 2020'de sunulacak. Orta uzun vadeli yeni öneri için bir eylem maddesi olarak kömür azaltma yol haritasının hazırlanmasını da kapsıyor. Alınacak önlemler tek başına yaklaşık 3500 ton kömür tozunun azaltılması anlamına geliyor. Geçici kapatma önlemiyle birlikte de 4 ay içinde tahminen 13 milyon ton sera gazı emisyonunun atmosfere salınması önlenecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde karaya vuran ölmüş bir yavru deniz kaplumbağasının midesinden 104 adet plastik parça çıktı. Avuç içine sığacak boyuttaki yavru kaplumbağa bulunduğunda ölmek üzereydi ve tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamadı. Bu yıl denizde mikroplastik yedikten sonra açlıktan ölen en az 12 kaplumbağayla karşılaştıklarını belirten Floridalı uzmanlar, insanlar plastik almaya son vermedikçe sorun sona ermeyecek uyarısını yaptı. CNN'e konuşan Gombolimbo Doğa Merkezi'nden kaplumbağa rehabilitasyon uzmanı Emily Miroski, bulduklarında yavrunun çok zayıf ve güçsüz olduğunu aktardı. Şöyle dedi: "Gerçekten iç parılayıcı ama bu bizim yıllardır gördüğümüz bir şey." Nihayet bu görüntüyü başka insanlar da görebildiği için memnunuz. Bu farkındalık yaratmasını umuyoruz. Mirovski sorun şu ki okyanusları doldurup taşan plastik atıklar bunlara yapışıp kalıyor. Tüm mikroplastikler deniz yosunlarına yapışıyor ve yavru kaplumbağalar bunları yiyecek sanıyor dedi ve ekledi. Midelerindeki plastiğin verdiği doluluk hissi yüzünden kendilerine tok sanıyorlar. O yüzden hayatta kalmak için ihtiyaçları olan beslenmeyi yapamıyorlar ya da bu besinleri alamıyorlar. Kaplumbağa rehabilitasyon uzmanı insanların plastik satın almayı durdurmadıkça ve plastik atıkları düzgün şekilde bertaraf etmedikçe bu sorunun sona ermeyeceğini belirterek şunları söyledi. Geri dönüşüm yetmez, plastiğin gündelik kullanımdan tümüyle kaldırılması lazım. İlk günden beri üretilmiş her plastik parçası hala dünya yüzeyinde bir yerde, asla ortadan kalkmıyor, sadece daha küçük parçalara bölünüyor. Estonya'dan bir haberle devam edelim. Avrupa Birliği'nin 2050 yılında karbon nötr olma hedefini benimsedi Estonya. Başbakan tarafından Twitter hesabı üzerinden duyuruldu bu haber. Avrupa Parlamentosu'nda 14 Mart 2019 tarihinde yapılan görüşmelerde 2030 yılı için mevcut %40'lık hedefin üstüne çıkarak %55 oranında emisyon azaltımı ile 2050 için net sıfır karbon emisyon hedefleri getirilmişti. Karar 369 kabule karşı, 116 karşı ve 40 çekimsel oyla alındı. Estonya ile birlikte hedefi şimdiye kadar bilimseyen ülke sayısı da 25'e çıktı. Türkiye'nin de yakında bu konuda bir adım atmasını temenni ediyoruz. Temiz Hava Hakkı Platformu ve Yeşil Düşünce Derneği'nin bir arada yürüttüğü bir etkinlik var. Etkinlik yarın yani 10 Ekim Perşembe günü saat 19'da Yeşil Ev'de gerçekleşecek. Etkinlikte Türkiye'de soluduğumuz havanın kalitesi ne durumda, hava kirli, kirli olduğunu nasıl anlarız, kirli hava sağlığımızı nasıl etkiliyor, hava kalitesinin artması için neler yapabiliriz gibi başlıklara değinilecek. Temiz Hava Hakkı Platformu'nun koordinatörü Buket Atlı ve Türk Nöroloji Derneği temsilcisi doçent doktor Semih Aytan'ın yürüteceği etkinlik herkese açık ve ücretsiz yarın saat 19'da Yeşil Ev'de. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz Plastik tüketimine dur dediğimiz bir gelecekteyiz esas kalalım. Geleceğin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan İsmail, Uygar Öze Sadece bugünkü değil